Fıymetli takipçilerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmaila Ağa Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hayretten daha önce yapmış olduğumuz olduğunuz programlarımızla lalegültv.com.tr adresinden yeniden takip edebilirsiniz. Soru cevap kısmından da soruları tek tek oradan inceleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İnşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Allah Rabbim iyilikler versin cümlemize inşallah. inşallah. Ee, i̇lk sorumuz hocam, babamızdan kalan evi aile bireyleri olarak satışa çıkardık. Alacak olan kişi ise kredili bankadan satış fiyatının birçoğunu kredi çekerek alacağını söyledi. İlk başta çok sorun gözükmese de bu durum bizi rahatsız etmeye başladı. Bu durumda bizim mesuliyetimiz nedir? Faiz işinden korktuğum için ikilemdeyim diye sormuşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyha Resulullah ve sallallahu teane aleyhi ve sellem ve bundu. Tabii ki bu suale iki açıdan bakmak gerekir. Birincisi meselenin sahih olup olmama yönü, ikincisi caiz olup olmama yönü. Ki daha önceki programlarımızda da bu konuyu dillendirmiştik. Yani bir şeyin sahih olması, caiz olmasını gerektirmez. Sıhhat-cevaz ilişkisi bunlar farklı açıdan meseleye bakıştır. Sıhhat daha fazla hukuksal anlamda yapılan işlemin geçerliliği, mülkiyet ifade edip etmemesi, sahih olup olmaması bu yönleriyle irtibatlandırılır, bu şekilde meseleye bakılır. Cevaz ise yapılan bu işlemde Allah'ın rızasının olup olmaması. Diğer bir ifadeyle müftü, yani fetva makamında olan kimse, genel olarak cavaz yönüne bakar. Kada makamında olan kadı, yani hakim ise meselenin sıhhat tarafına bakar. Ee, yine bir meselenin vukusu veya kablel vuku veya badel vuku, yani oluşmadan önce sual edilmesi, oluştuktan sonra sual edilmesi. Oluşmadan önce ben böyle bir işlem yapacağım, bu konu hakkında fetva nedir diye sual edildiğinde bu noktada da bakılması gereken sıhhat değil, cavazdır. Ama olmuş, yapılmış, bitmiş netice olarak bu yaptığımız işlem ne doğurur, ne sonuç ortaya çıkartır. Bu sualle muhatap olunduğunda ise burada bakılması gereken sıhhat yönüdür, cevaz yönü değildir. Yani vukudan sonra olmuş ise sıhhat, vukudan önce sual ediyorsa cevaz yönü bakılmalı. Şimdi bu meselemize bakıldığında kişi ev satıyor, varislere intikal eden bir ev var ve bu evi bir başkasına satıyor. Satış akdinin şartlarına baktığımızda bayi var yani satıcı müşteri var yani alıcı ve alım ve satım yapma liyakatlerine sahipler akıl bali işte akli melekelerinde bir sıkıntı yoktur. E, semen dediğimiz satın bedeli vardır. Mebi satışa konu olan mal e, mebi olma konumuna sahip olan bir maldır. Görüntü itibariyle alışverişin sıhhatına mani bir durum yoktur. Hı hı. Sonuç olarak bakma, e, dememiz gereken şudur ki bu alışveriş sahip bir alışveriştir. Mülke ifade eder. Bu sıhhat yönü. Hı hı. Peki meselenin cavaz yönüne baktığımız zaman böyle bir alışverişte Allah'ın rızası olur mu olmaz mı? Hı hı. E, netice olarak Müşterinin haram bir işleme girmesine yardımcı olma. E, çünkü sizden o evi alabilmesi ve bu evi alabilmesi için bankadan kredi kullanabilmesi için bazı evrakları sizden talep edecektir. E, veya sizin başka türlü yardımlarınızı talep edecektir. Siz bu bağlamda ona bu yardımı sunacak olursanız her ne kadar alışverişin sıhatına e, engel olmasa da o kişinin krediye bulaşması, faize bulaşmasına etken olacaktır. Evet. Yani faizle işlem yapmasına bir nevi yardımcı olacaksınız ki, oysa Allahu Azimşan ve la te'avenu alel ismi, günahta yardımlaşmayın bunu diyor. Bu açıdan bakıldığında biz böyle bir muamele yapan kişiye, bir de böyle bir mal satalım mı? Onun kredi kullanmasına olanak sağlayalım mı? Veya ona işte bu noktada sıkıntıları giderelim mi diye sual edildiğinde bu elbette caiz değildir. Böyle bir alışveriş yapılmasında Allah'ın rızası olmaz denir. Ama akit sahih midir? Tabii ki akit sahiptir. Ama dediğimiz gibi bakılması gereken bu noktada sıhhat değil, hmm. ki İsmail'e e, fetva kurulu olarak da biz bu gibi e, sorularla çok muhatap olduğumuzda diyoruz ki eğer karşı tarafın e, sen bu kazancı neyle elde ettin, bu parayı neyle ödeyeceksin diye sorgulama mecburiyetiniz yoktur. Hmm. E, bilmiyorsanız e, bunu irdelemek zorunda da değilsiniz ama karşı taraf işte ben kredi kullanacağım, bana bu konuda işte evrakları verin şeklinde bir yardımı isteği olursa ve siz de bu noktada ona yardımcı olursanız, yani biliyorsunuz ki aşikar olarak faizli bir bankadan kredi kullanacaksa, o zaman bunun bu günahına yardımcı olmama bile buna bu satışı yapmak uygun olmadığını söylüyoruz. Evet. Ama dediğimiz gibi bu meselenin sıhhat yönü değil, cavaz yönüdür. Evet. Ve fetva ile iştigal eden kişinin de daha fazla cavaz yönüyle hareket etmesi gerekeceğinden dolayı bunun caiz olmadığını söylemekteyiz. Ee, İmam Rabbani Kutsesir Ruhu e, Mektubat adlı eserinin e, birinci cildinde Allah-u Alem 102. mektub olsa gerek bu konuya temas ediyor ki o dönemde Lahur'da olan bir olay. İşte faizli kredi alınıyor. Yani borç alınıyor. Sonra alınan borç fazlasıyla geri ödeniyor. İşte o dönemdeki bazı ilim adamları burada haram olan o fazlalık verilen miktardır. Yani 10 lira alıyor, 12 lira ödüyorsa o 2 lira haramdır. Evet. 10 lira haram değildir. Ki bu aslında o 2 lira faizdir. Doğru karşılığı olmayan bir fazlalıktır ama o 10 lira haramdır, değildir tartışmasındaysa İmam Rabbani buna şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Neticede o 2 lira üzerine akit yapılmak üzerine bu işlem yapıldığı için harama sebebiyet veren de haramdır, bu da günahtır. Yani yine burada da konumuz sıhat ve cavaz evet. ilişkisi. Evet. evet belki faiz dediğimiz nokta o fazlalık olan karşılığı olmayan 2 liradır ama o faize sebebiyet veren 12 liranın tamamı e, caiz olan bir işlem değildir. Evet. Burada da mesele böyle bakmak gerekir. Bu aslında sadece burada değil, birçok e, konularda e, sual eden kardeşlerimiz meselenin sıhat yönünü değil, cevaz yönünü. Yani hocam ben böyle bir işleme girmek istiyorum, böyle bir işlemde Allah'ın rızası var mı, yok mu? Bundan dolayı ben bir günah kesbeder miyim, etmez miyim? Bunu irdemeli, bunu sormalı. Hı. Yoksa bu yapılan muamele hukuksal anlamda sahih midir, değil midir? Batıl mıdır, fasit midir? Bu dediğimiz gibi bir bahis değerdir. Yani meselenin hukuksal yapısıyla alakalıdır. Akit yapısıyla alakalıdır. Evet. Ee, bu elbette bu yönde önemlidir. Bu yönde bakılacaktır ama bir meselenin sahih olması onun caiz olmasını gerektirmeyecektir. O yüzden daha fazla cavazlık noktasına bakmak gerekir evet. ki zaten cavazlık varsa sıhat vardır ama sıhat varsa cavazlık vardır evet. anlaşılmamalıdır. Evet. Bir başka sorumuza da hocam. Babamızın çay bahçesi var. Babamız yaşıyor. Çay bahçesini her sene bir kardeş kesiyor. Kesilen çayın parasını çayı kesen alıyor. Buna göre öşürü nasıl vermeliyiz? Şimdi kardeşimiz öşre dair bir soru soruyor. Ancak yapılan muameleyi biraz irdelemek isterim. Ee, şöyle ki bir tarlaları var. İşte çay bahçeleri var. Çay bahçesi derken yine çayın üretildiği bir bahçe var. Günümüzde İstanbul'danladığımız anladığımız bir çay bahçesi değil. Ee, ve bunu kendi aralarında bir taksime gitmişler. Bir sene bir kardeş orayı kesiyor o çayı o alıyor. Diğer sene diğer kardeş kesiyor, o çayı o alıyor. Böyle bir işlem, böyle bir taksim caiz midir, değil midir? Önce bu suale cevap bulmamız gerekir. Öşürden öte. Evet. E, Tabii gerçeği sualde diyor ki babamız Babamın hayatta diyor. diyor. Yani bu şu demektir ki bahçe babaya aittir. Hı -hı. Daha çocuklara intikal etmemiştir. Baba malıdır. Baba diyor ki bu sene filan evladım buranın çayını alsın. Ertesi sene ise öteki evladım bunun çayını alsın. Bu bir hibedir. Çünkü onlar mal sahibi değillerdir. Evet. Mal tamamıyla babaya aittir. E, bunda fıkem bir problem yoktur. Adalet söz konusu yani adaletsizlik söz konusu olmadıkça. Evet. Ancak bu alışkanlılık baba ölüm, ölecek olduktan sonra da devam ederse ne olur? Yani baba ahirete intikal etse ve bu kardeşler de biz nasıl olsa her sene bu şekilde kendi aramızda bir taksim yaptık. Bir sene işte ağabeyim, öteki sene kardeşim, diğer sene kız kardeşim şeklinde böyle bir dönüş yapıyoruz. Bu caiz olur mu olmaz mı? Ee, bu noktada meseleye baktığımız zaman yani müşterek olan bir malın e, bu tarzda bir taksimi doğru mudur evet. değil midir? Şimdi e, böyle bir maldaki ortaklığa fıkıh dilinde şirketi milk denir. Yani mülk ortaklığı. Mülk ortaklığında hissedarlarının her birerleri o malda hissesi vardır. Ee, orada bir nasibi vardır. Ve o maldan nema edecek olan, yani ortaya çıkacak olan e, işte ekin, orada daha keza bir şirket söz konusu, bir ortaklık vardır. Yani diyelim ki bu sene sen kesiyorsun, senin zamanın ama çıkmış olan çay, neticede e, diğer kardeşin de orada neyi vardır? Hissesi vardır. Evet. O zaman burada e, ortak olan bir malın taksimi söz konusudur. Peki ortak olan bir malın taksimi fıkhi olarak nasıl değerlendirilir? Burada iki yön vardır. Bir temlik yönü vardır. Yani karşılıklı muavaza dediğimiz, ivazlaşma dediğimiz bir şeye vermeye mukabil bir şey alma vardır. Bir de tahliye vardır. Temlik yönü daha fazla kıyami mallarda ağırlıklık kazanır. E, kıymete tabi olan mallarda ağırlık kazanır. Dolayısıyla burada aslında e, meseleye baktığımız zaman bir malı taksim etmek, kardeşler arasında ortak olan bir malı taksim etmek, işte filan yerde, yani diyelim ki ortada ikiye böldük, burası sana ait, burası bana ait dedik. Sana ait dediğimiz yerde bana ait olan hisseyi sana satıyorum, bana ait dediğim yerde sana ait olan hisse mukabilinde. Evet. Yani hisseler bir şekilde hisse mukabilinde satış olmuş oluyor. Bir muavaza akti. Dolayısıyla alışverişte aranan şartlar aranacaktır ki ivazların malum olması, belirgin olması. Şimdi e, peki bu tarlayı bir gün sen çalıştır, bir gün ben çalıştırayım. E, bu çalıştırmaktan daha ziyade çıkacak olan mahsulü bir sene sen al, bir sene ben alayım. E, oysa çıkacak olan mahsulde de bir ortaklılık vardır ve o ortaklardan her birerleri orada hissedardır. Onu sen al dediğin zaman ona mukabil senden bir hisse almış olacak. Evet. Neye karşılık? İleride çıkacak olan mahsule karşılığı. Evet. Ki oysa o meçhuldür. Evet. Yani muavaza akdinde ivazlardan birinin meçhul olması akdi fahseden. Evet. Dolayısıyla böyle bir taksim caiz olan bir taksim olmaz. Peki burada yapılması gereken nedir? Burada yapılması gereken bir sene sen kes, çalıştır ama çıkan mahsul ortaktır. Hı hı. Ertesi sene ben keseyim ama çıkan mahsul yine nedir? Ortaktır. Ortak. Yani senin kestiğin zamanda işte iki ton çıktıysa bu ortaktır. Benim kestiğimde üç ton çıktıysa üç ton ortaktır. Ee, bu şekilde olmalıdır. Ama bu söylediğimiz biraz sonra söyleyeceğimiz gibi değildir. Diyelim ki müşterek bir dükkanımız var. Ee, ve bu dükkanı aramızda anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki bir sene sen burada iş yap, çalıştır. Bir sene de ben burada iş yapacağım, hmm. çalıştıracağım. Herkes kendi sermayesiyle. Böyle bir taksim caizmidir, buna muhayye denir. Yani menfaatin taksimi. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Niye? Çünkü e, dükkanın kullanımını bir yıl ben size veriyorum. Bir dahaki yıl ise ben kullanacağım. Hmm. Oradan elde etmiş olduğunuz kazanç ise benim ortak olduğum bir mal değildir. Yani tarlanın mahsulü değildir, koyunun kuzusu değildir. Koyunda ortaksak kuzu, koyunun kuzusunda da ortak olmamız gerekir. Ama dükkanda ortaksak dükkandan elde edeceğin ticaretten kaynaklanan karda da az anlamında değildir. O size ait olacaktır. Bu şekilde bir taksim söz konusu olursa bu caizdir. Yani bir müşterek araba aldık, işte bir hafta sen kullan, bir hafta ben kullanayım dememiz gibi. Mesela bu şeylerde de öyle mi oluyor hocam? Hatlı minibüslerde veya ticari taksilerde de aynı şeyim geçerli olur. Mesela ortak mal alın diyor, diyor ki, işte bir hafta sen çık minibüse, bir hafta ben çıkayım. Veya ticari taksiye sen çık, ben çıkayım gibi bir ayrım yapıyorlar. Bunda da aynı Şimdi aslında e, ticari taksi olsun veya hatlı minibüs olsun... Buradan elde edilecek olan kazanç kes midir, ribh midir? İlk önce bu suale hmm. cevap bulmamız gerekir. Ribh kar demektir. Kesp ise o amele karşılık veya malak karşılık menfaati mukabilinde elde edilen bir kazançtır. Hmm. Kespte ortaklılık ana sermayeye nispetincedir. Yani ortak olduğumuz bir dairemiz varsa burayı kiraya veriyorsak bu kiradaki hissemiz Asıldaki hisse mukabilinde olmalıdır. Evet. Eğer asılda yüzde elli, yüzde elli hissemiz varsa, bu karda da yüzde elli, kar demeyelim, kira bedelinde kira de yüzde elli, yüzde elli hissemiz vardır. Evet. Ama diyelim ki ben ortaya para koydum, sen de ortaya para koydun, ticaret yapacağız ve ticaretten elde edeceğimiz karı taksim edeceğiz. Ama siz diyorsunuz ki ben işi çok iyi biliyorum, ben yüzde elli kara razı değilim, yüzde altmış istiyorum piyasayı, ben hakimim, hmm. ben de bunu kabul ediyorum. Bu durumda elde ettiğimiz kar, Ana sermayeye tabi olmadığı için sermayedeki farklı oranlarımız evet. kardaki oranlarımızla aynı olmasını Çok gerektirmeyecektir. Evet. Yani sermayede %50-50 olduğu halde karda %60-40 olabilir. olabilir. Evet. Demek istediğim anında yani kesp olayı farklıdır. Ribih olayı farklıdır. Farklı. Şimdi genel itibariyle minibüste taşımacılık yapılıyor. Hı. Taşımacılık ise menfaate mukabil elde edilecek olan e, bir nevi kira bedelidir. Evet. Kira bedeli de aynı tabidir. Dolayısıyla ayındaki ortaklık ne ise o kira bedelindeki ortaklık da aynı olacaktır. Hı. O zaman ayındaki hissemiz ne ise kiradaki hissemiz de aynı olacağı için bu ayın kirasını sen al bir dahaki ayın kirasını ben alayım böyle bir şey olmaz. Hı. Ya yani bir yılın kirasını sen al, bir yılın kirasını ben alayım, böyle olmaz. Ya bu nasıl olabilir? Sen çalıştırdığında da kira alacağımız bedel yine müşterektir, ben çalıştırdığım zaman da da müşterektir. Aramızda sadece iş taksimi yapmış oluruz. Evet. Yani bir sen çalıştırırsın, bir ben çalıştırırım bu tarla yani mahsul elde edilecek olan tarlayı da böyle irdelemek gerekir. Gelelim kardeşimizin sualine. Kardeşimiz zaten bu baba malı demekle bu ortak olmadığı Olur, ortaya evet. çıkıyor ki o zaman sözümüzün başında da ifade ettiğimiz gibi böyle bir taksim aslında babanın bir yıl bir oğluna hibede bulunması, diğer yıl diğer oğluna hibede bulunması. Evet. Yeter ki burada bu alışkanlılık baba ahirete intikal ettikten sonra devam etmesin. Yani müşterek olan mal da bu şekilde bir işlem oluşmasın. Öşüre gelince de e, mahsur kiminse elbette öşrünü verecek olan da o olacaktır. Valla e, evlat çıkan. topluyor, öşürü baba mı verecek hocam? Yok, mahsulü madem ki evlada hmm. veriyor. Aslında çıkan mahsulü evlada evet. vermiş oluyor. Evet. Çıkan mahsulden öşür ayrıldıktan sonra kalan verilmiş olacağı hmm. için. Bunu yani baba veriyor olarak düşünecek olursak, oğluna vermeden önce e, evet. ayırmıştır. Çocuk verecek olacak e, veriyor düşünecek olursak, çocuk tamamını aldı, öşrünü çıkardı, geri kalan kendisine kaldı şeklinde düşünülür. Yani evet. sonuçta pek bir şey değişmeyecektir. Evet hocam. Peki burada mesela e, diyoruz ya, hep erkek evladı veriliyor ya hocam, bazen baba hayatta. İşte evet. Bir sene dedi ki bu erkek evladım, ikinci sene bu erkek evladım, üçüncü sene kız evladı gelince bu sefer yok dendiği zaman da burada bir zulüm yapılmış oluyor. Şu, bu daha önceki programlarımızda evet. defalarca dillendirmiş idik bir babanın hali hayatta malında dilediği gibi tasarruf yetkisi vardır. Hmm. Çocuklar arasında eğer mal verimi yapıyor ise vasiyet olarak demiyorum hmm. zaten vasiyeti geçerli Kullanması değildir. Için ya. E, veyahut da temlik ediyorsa yani o sana verdim diyorsa bu noktada da adil olması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a ki Muvatta'da rivayet edilen bir hadis-i şerif Sahabe-i kiramdan işte çocuğuna böyle bir mal veriyor. Efendimiz soruyor, diğer çocuklarına da bunu verdi mi, bunun gibisini verdi mi? Yok ya Resulallah. Ama buna şahit ol deyince Efendimiz, inni لَا اَشْهَدُ عَلَىٓا cevrim buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Ben zulme şahitlik etmem. Evet. İmam Muhammed bu konuyu ele alıyor ve kendisi de devam ediyor diyor ki, çocuklar arasında mal taksimi yapan bir babanın adil olması, eşit davranması. Hatta öyle derece eşit ki kız ve erkek evladı arasında da kıza bir erkeğe iki değil Hı. kıza da bir erkeğe de bir veya erkeğe iki veriyorsa kıza da iki kıza bir erkeğe iki o miras hukukudur. Hı. Mirastan bahsetmiyoruz ama hali hayatta bunu verecek olursa bu noktada da eşit davranması. İmam-ı Ebu Yusuf'tan bu noktada farklı rivayetler olsa da mezhepte tercih edilen görüş netice olarak bir babanın çocuklar arasında ayrımcılık yapmaması, eğer böyle bir taksimde bulunuyor ise bu noktada kız ve erkek ayrımı da yapmaksızın hepsine eşit bir miktarda bunları vermesidir. En adil olanı, en düzgün olanı budur. Ama bunu yapmayıp da birine fazla verecek olursa mülkiyet ifade eder. Hani dedik ya hmm. e, programımızın başında sıhhat-cevaz ilişkisi. Evet, evet. Bu sahih olur ama caiz olmaz. olmaz. Yani. yani vermesinde mülkiyet ifade eder ama bundan dolayı günahkar olacaktır. Ki hatta bazı yeni e, muasır alimler ise bu noktada babanın bu günahını defede edebilme adına o evlat ondan feragat ederek onu yani fazla alan evlat, az olan kar kardeşine onu geri iade etmesi, ona vermesi. Neticede Hiç bir değil, günahı sağlaması. bertaraf edelim, bu günahı kaldıralım. Evet. Bu şekilde olacağını söyleyenlerimiz de vardır. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da e, benim bir hastalığım var. Şöyle ki şayet namaz kılarken kıraat yaparsam. E, Afedersiniz, gaz kaçırıyorum ve kendimi tutamıyorum. Bu durumda abdestsiz mi namaz kılayım yoksa kıraat yapmadan mı namaz kılayım diye sormuşlar. Öncelikle dua etmemiz gerekir. Rabbim e, sıkıntısı olan, gerek maddi gerek manevi sıkıntısı olan bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Anladım. Ki hastalık geldiğinde sıhatın kıymeti biliniyor. E, i̇nsan o sıhhat içindeyken e, neyin içinde olduğunu... Hangi nimetten istifade ettiğini maalesef bilemiyor ama o nimet elden gittiği zaman o zaman anlaşılıyor ki gerçekten bu büyük bir nimettir. Rabbim nimeti kaybetmeden kıymet bilenlerden eylesin. Amin. Kaybetmiş olan kardeşlerimize de tez zamanda acil şifalar ihsan eylesin inşallah. Amin. Gelelim sualimizin cevabına. E, sualde kardeşimiz diyor ki e, öyle bir durumdayım ki ya namazımı abdestsiz kılacağım. Veyahut da yani özürlü bir şekilde kılacağım. Veyahut da namazımda kıraat yapmadan kılacağım. Bu nokta e, fıkıh kitaplarımızda genel olarak şu şekilde işleniyor. Bir kişi düşünelim ki ayakta ve secdesini yaparak namaz kılacak olursa abdestini tutamıyor. Hı -hı. E, ama oturarak kılarsa veya ima ile kılarsa abdestini tutabiliyor. Bu durumda bu kimsenin abdestli bir şekilde ama secdesini yapmadan, kıyamı yapmadan oturarak mı namaz kılsın, yoksa özürlü bir şekilde değerlendirilerek, yani abdestsiz Hı. olarak ama kıyamını ve secdesini yaparak Hı. mı kılsın? Bu mesele fıkıh kitaplarımızın bir çoğunda geçen bir konu. Bu noktada deniyor ki, eğer, e, tabii önce şunu ifade edelim, burada bir parantez açalım, namazın bir rüknü vardır, bir de şartı vardır. Şart hariçte olanlardır, rükün ise dahilde olanlardır. Şart öncü şartlardır, öncü aranan şeylerdir. Rükün ise onun oluşumunda aranan şeylerdir. Şart ve rükün karşılaştığı zaman, yani birinin varlığı diğerinin olmamasını gerektirdiğinde şart mı takdim edilir, rükün mü takdim edilir? Hangisinde öncelik verilmelidir? Bu noktada deniyor ki rükün her zaman için önceliklidir. Önce rükündür. Daha sonradan şarttır. Eğer e, biri diğerinin olmamasını gerektiriyorsa, evet. tabii ki üç şüphesiz rükun olmalıdır, şart, şart da olmalıdır. olmalıdır. Ama e, kardeşimizin sualinde olduğu gibi, biri ikisinden birini sonra. tercih etmemiz gerekiyorsa rükün tercih edilecek. Ama bunun bazı istisnai durumları vardır. Deniyor ki, eğer o rükün keyfi olarak bazı durumlarda düşmesi muhtemel olan rükünlardansa o zaman şart mukaddemdir. Hmm. Örneklendirelim. Namazda kıyam bir rükündür, secde bir rükündür, abdeste namazda şarttır. Peki namazın kıyam rükunu bazı durumlarda keyfi olarak düşebilir mi, düşmez mi? Bir insan nafile namazı oturarak kılması sahi midir? Evet, cevap sahihtir. Bakın kıyam rükunu bazı durumlarda düşebiliyor hem de keyfi olarak. Keza bir insan binek üzerinde, şehir dışında binek üzerinde nafile namazı ima ile kılabilir mi? İma kılması demek, secdenin düşmesi demektir. El cevap kılabilir. Bakın keyfi bir uygulama olarak e, secde rükünü düşebiliyor. O zaman deniyor ki bu rükünler yani keyfi olarak bazı durumlarda düşmesi muhtemel olan rükünlerde şart ile karşılaştığı zaman şart mukaddemdir. O zaman e, sualimizin başına dönecek olursak, benim vermiş olduğum örnekte, e, kişi işte ayakta kılarsa, Abdestini tutamıyor, oturarak kılarsa abdestini tutabiliyor. Bu kişi nasıl kılsın? Oturarak mı kılsın, ayakta mı kılsın? Bu kişi oturarak kılsın ama abdesti kalsın Niye? Çünkü kıyam rüknü bazı kere düşebilir. Ancak o rükun hiçbir şekilde düşmüyorsa, yani mazeret olmaksızın keyifli olarak düşmeyen rükunlardansa, o takdirde rükün terk edilmez, şart terk edilir. Sualde kardeşimiz diyor ki, eğer ayakta e, e, şey, kıraat, abdest, kıraat yapacak olursam abdestimi tutamıyorum. Ama e, kıraat yapmazsam abdestimi tutabiliyorum. Yani burada kıraat rüknü ile abdest şartı taarruz etti. Hmm. Hangisini takdim edeceğiz? Peki kıraat rüknü, keyfi olarak düştüğü noktalar var mı? Hiçbir nokta yoktur. Yani bir insan nafile namaz kılıyorum diyerek ben kıraat yapmayayım dese bu namaz sahi olmaz. Hmm. Yani kıyam gibi değildir. Nafile namazda kişi oturarak namazını kılabilir. Hı hı. Veya ima gibi de değildir. Binek üzerinde bir kimse nafile namazı ima ile kılabilir. Ama kıya, e, kıraat hiçbir şekilde düşen bir e, farz değildir. Her halükarda olması gerekir. O takdirde o zaman bu rükün ile şart, Karşılaştığı zaman takdim edilmesi gereken rükündür, <gülüyor> şart bertaraf edilecek. Yani bu kardeşimize diyeceğimiz cevap şu olacaktır ki, sen kıraatını yap, <gülüyor> ve belki abdestin kaçmış olsa bile. Yani o kıraat yapma sebebiyle abdest tutamayacak bir durumda olsan bile e, mazeretli hükmünde olacaksın, özürlü hükmünde olacaksın. Vakit girdiğinde abdestini alırsın <gülüyor> ve o şekilde namazını kılarsın, e, yani kıraat yaparak namazını kılarsın denilecektir. Yani başta söylediğimiz gibi kuralımız, kaidemiz rukun ile şart karşılaştığı zaman rukun mukaddemdir. Ancak o rukun eğer keyfi olarak düşmesi muhtemel olan rukunlardansa o zaman şart, şart. mukaddemdir. Bunun örneklerini biraz önce verdik. Evet hocam. Birazdan devam edeceğiz inşallah hocam. Ee, kıymetli dostlar birazdan inşallah sizlerden gelen sorularımızı yine e, sormaya devam edeceğiz ve cevaplar alacağız. Kısa bir ara vereceğiz. Sizler de sorularınızı yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Kıymetli izleyenlerimiz İmral programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz. Biz köyde yaşıyoruz ve hayvancılık yapıyoruz. Koyunlarım var. Bu zamana kadar bunların zekatını veriyordum. 40 koyundan 120 koyuna kadar bir koyun verileceğini biliyorum. Benim 50 koyunum var ancak oğlumu evlendirdiğimden dolayı borcum var. Ve bu borcum takribi olarak 20 koyun bedeline tekabül ediyor. Ancak ben koyunlarımı satmayacağım. Kazandıkça borcumu ödeyeceğim. Sorum şudur, Senem geldiğinde bu borcumdan dolayı zekat vermem gerekir mi? Zekatla alakalı meseleye baktığımız zaman genel hatlarıyla zekat beş türlü malda tahakkuk ediyor. Birincisi altın, gümüş veya para. İkincisi uruzu ticare diye tabir ettiğimiz alsat yapılan mallar. Üçüncüsü arazi mahsulü dediğimiz öşür. Dördüncüsü sualde de ifade edildiği üzere yaylım hayvanı, yani senenin ekseresi otlakta geçirilen et ve süt için beslenen hayvanlar ki saime zekatı ve de rikaz dediğimiz yer altından çıkartılan madenler. Bu zekat meselesine baktığımızda bunların bir kısmının nisabı diğerlerinden farklıdır. Özellikle altın, gümüş ve uruzu ticari diye tabir ettiğimiz mallarda nisap, işte 20 miskal veya 200 dirhem takrib olarak işte 96 gram altın olarak değerlendiriliyor. Öşürde ise tercih edilen görüşe göre bir nisabın olmaması, Saime hayvanlarında ise hayvanın konumuna göre işte e, develer de beş olacak, koyunlarda kardeşimiz de ifade etmiştir, e, kır koyun. Hı hı. E, bu şekilde bir nisaba ulaştığı zaman zekata tabidir. Ve zekat miktarları da farklı, farklıdır. Yani ticari mallar ve altın gümüşte zekat miktarı yüzde iki buçukken, e, yani kırkta birken, e, Saima hayvanlarında ise belli rakamlardır. Yani 40 koyunda 1 koyun verilir, ta ki 120 koyuna kadar. Hmm. 121 koyun olduğu zaman 2 koyun verilir. E, bu şekilde farklılıklar vardır. Arazi mahsulünde ise, öşürde ise, e, işte sulamayla alakalı, senenin ekseresi eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa onda bir, masrafla sulanıyorsa 20'de bir, çıkan e, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre az olsun, çok olsun e, bu şekilde. İmam'ın tabi bu noktada e, belli bir nisaptan bahsediyor. Şimdi konumuz şu: Bu zekata tabi olan mallarda borç çıkartılır mı çıkartılmaz mı? Hmm. Daha önceki programlarda buna benzer bir meselede temas etmiştik. E, Bahru raik affen, Mejmul Enhur eserde yani Damat mültekanın şerhinde şöyle bir konudan bahseder. Bir insanın beş tane saime devesi olsa ki beş deve e, saime de nisaptır. Ancak bu beş devenin değeri, kıymeti 200 dirheme ulaşmasa, 20 miskale ulaşmasa, yani nisap olmasa, paradan nisap olmasa, 96 gram altın değerinde olmasa, bu kişi zekat alabilir mi, alamaz mı? Şimdi veya zekat alabilirse o zaman beş deveden dolayı bir koyun zekat vermesi vacip mi, değil mi? Bu noktada mecmun Enhur sahibi Bahir'den, İbn-i Ceym'den nakil yaparak diyor ki, ''Bu insanın elinde netice olarak nisap miktarı mal vardır.'' Her ne kadar o nisap altın ve gümüşten olmasa da, ticari maldan olmasa da saime dediğimiz deveden nisabı vardır. Yani hayvandan nisabı vardır. O yüzden bu insan zekat alamaz ve zekat da verecektir. Ancak Musannif bu görüşü naklettikten sonra diyor ki bu i̇bn Ceym'in söylediği tercih edilen görüş değil. Bu noktada tercih edilen görüş Mergınani, Hidaye sahibi İmam Mergınani'nin söylediği. Bu kişi aynı anda hem zekat alabilir aynı anda da develerinin zekatını verecektir. Yani zekat alabilir çünkü nisap miktarı mala sahip değildir. Ama develeri 5 o bulduğundan dolayı saimede nisaba sahiptir. Bu noktada zekatını vermesi gerekecektir. İşte bu ibare bizi şaşırtan bir ibare. Ee, bu noktada e, hareketle işte demek ki saime hayvanlarında borç düşürülür mü, düşürülmez mi? Evet. Düşürülmeyeceği görüşü e, ifade edilmiş ama bu bir hatadır. E, normalde borç, çünkü e, hemen hemen kitaplarımızın birçoğunda vardır. Öncelikle altın, gümüş parada düşürülür, sonra uruzu ticari düşürülür ama sonra da saime hayvanlarından da düşürülür. Yani bir insanın e, yaylım hayvanı olsa ve borcu olsa, borçları düşürüldükten sonra kalan tamam, eğer hayvanlar. nisapsa o zaman zekatını verecektir. Evet. Nisap derken o elindeki hayvanlardan nisap, evet. altın ve gümüşten nisap değil. Evet. E, peki borçlar nerede düşürülmez? Arazi mahsullerinde borç düşürülmez. Yani sizin tarlanız var, oradan belli bir miktarda mahsul elde ediyorsunuz, artı borcunuz var. Borcunuzun olup olmaması o çıkan mahsule bir etki değildir. Çıkan mahsul ne olursa olsun Öşürüz. oradan belli miktar ölçü verilecektir. Rikaz diye tabir ettiğimiz yer altından çıkartılan e, işte... E, hazineler de bu kabildendir. Yani madenler de bu kabildendir. Belli bir miktarı devlet işte vergi adı altında alır, haraç arazisinden de alır. Burada da kişinin borçlu olup olmaması sonucu değiştirmez. Ama altın ve gümüş, urzu, ticare, para, bir de saime diye tabir ettiğimiz rüm hayvanlarında ise borç düşürülecektir. Evet. Borcu düşürdükten sonra <gülüyor> kalan var ise o kalan eğer nisaba ulaşıyorum ulaşmıyorum ona göre bakılır. Şimdi sual kardeşimiz kaç tane koyun olduğunu söylüyor? 50 koyun nisaptır. Yani evet. çünkü 40'tır nisabı, 120'ye kadar. Hı hı. E, borcundan bahsediyor. Borcu ne kadar? 20 koyuna tekabül ediyor. ediyor. Yani borcunu çıkardığımız 30 zaman koyun 30 kalıyor. koyun kalmış evet. oluyor ki 30 koyun ise nisap değildir. Değil. Dolayısıyla bu kardeşimiz o hı. koyunların zekatını vermekle mükellef değildir. Evet. evet hocam. Gayet güzel açıklayıcı oldu hocam. Bir diğer sorumuza da ben 10 sene önce mahkeme kararıyla eşimden boşandım. Hem dini hem resmi nikahımız vardı. Biraz dinimle ilgilenmeye başlayınca eski eşimi 3 talakla boşamam gerektiğini anladım. Gıyabında boşadım çünkü karşısına çıkıp ona diyemem. Büyük aile kavgası çıkar. O da evlenmiş çocuk sahibi olmuş. Acaba gıyabında boşamam olmuş olur mu diye sormuşlar. Burada ilgilenmeye başlarken bir yanlışlıkla ortaya çıkmış herhalde hocam. 3 talakla boşamam. Gerekirdi diye bir sıkıntı da var. Onu da diyorsun yakaladım evet. diyorsun yani. Siz yakalamadan ben yani, yakaladım onu. Yani. Tabi uzun zamandan beri yani. en azından fıkhi ders yapmamızda size de bu manada bir etkisi tek, oldu. Tek bir şey olmuş oldu hocam. Ders, ders oldu. olmuş oldu yani. elhamdülillah. Ee, evet tebrik ederim. O konuyu yakaladın. Tabi meseleyi öncelikle şöyle bakmak gerekir. Nikah akti tarafların var olduğu bir akittir. Hı. Taraflar var ise icap ve kabul diye tabir ettiğimiz irade beyanı olmalıdır yani bir taraf erkek tarafı, bir taraf bayan tarafı veya bunları temsil eden vekilleri veya da velileri veya bir kişi her iki tarafı temsilen hem e, damat tarafını hem de kız tarafı adına icrafe kabulde bulunmalıdır. Ancak talak, boşamak ise tek taraflı yapılan bir tasarruftur. Evet. Bunun sonucu şu demektir, boşamada boşayan taraf ki erkektir bu, Boşama ifadesini kızın kabul etmesine ihtiyaç yoktur. Hı hı. Yani hanımının bunu ben de kabul ettim demesine ihtiyaç yoktur. Oysa nikah öyle değil. Nikahta bir taraf icap eder, karşı tarafın kabulü olmadıkça icap hükümsüzdür. Davetten ibaret olur, başka bir şey olmaz. Karşı tarafın kabulüyle karşılık bulursa icap icaptır. İcap ve kabul gerçekleşti mi akitte inikat eder, bağlanmış olur. Ama talak böyle değildir. Talak tek taraflı bir tasarruftur. Dolayısıyla bir adam eşini kastederek ben hanımımı boşadım diyor ise hanımın bunu kabul tü demesine ihtiyaç yoktur. Yani ben de kabul ettim demesine ihtiyaç yoktur. Hatta zatında hanımının bunu duyması veya bilmesi bile ihtiyaç yoktur. Evet. Hukuki olarak bu talakın geçerli olabilmesi için. O yüzden kardeşimizin sualinde ben hanımımı boşadım, boşadığımı o duymadı. Bu boşama geçerli olur mu? Boşama geçerli olur. Bu bir açı. Diğer bir taraftan diyor ki kardeşimiz ayrılığın vuku bulabilmesi için illaki üç talakla boşamanın gerektiği. Yani sizin yakalamış olduğunuz evet. nokta bu noktaya da cevap vermemiz gerekirse, boşamak ana hatları ile ikiye ayrılır. Bir bidat üzere boşama, sünnet üzere boşama. Sünnet üzere boşama, önce isterseniz bidat üzere boşama ele evet. alalım. Bidat üzere boşama, erkeğin üç tane talakı veya birden fazla iki talakı aynı anda hanımına vermesi. Bu bidattır, günahtır ama geçerlidir. veyahutta da Hanımını adetliyken boşaması, beraber olmuş olduğu hanımıyla, cinsi münasebette bulunmuş olduğu hanımıyla adetliyken, yani temizlenmesini beklemeden boşaması, bu da bidattır, günahtır ama geçerlidir. Veyahut da kendisiyle cinsel anlamda beraberliği olmuş olduğu temizlik döneminde boşaması. Yani hanımı temizli, adetten temizlenmişti ama beraber de oldular. Beraber olduktan sonra kadın hayız görmeden, bir daha temizlenmeden o temizlikte boşadı. Hmm. Bu da bidattır, bu da günahtır. Yani burada asıl gaye senin hanımına karşı iştiyakın ve şevkin var olduğu anda boşaman gerekir. Eğer boşayacaksan ki o kararlı olduğunu gösterir. Ee, onunla beraber olmuşsun zaten nefsane arcuların sükunete ermiş hmm. veya adetliyken zaten onunla beraber olamıyorsun. Evet. O esnada boşama tam bir kararlılığı ifade edemeyeceği için... E, İslam şeriatında bidat olarak kabul edilmiş günah olarak kabul edilmiştir Hı. ama günah olsa da bidat olsa da geçerlidir Hı. sünnet üzere boşama nedir hanımın temizdir ve o temizlikte onunla beraber olmadın ve ona rağmen onu bir talakla boşadın bu sünnet üzere bir boşamaktır ben bu hanımı üç talakla sünnet üzere boşamak istiyorum nasıl boşayabilirim bir temizlikte bir talak verir hanım adet görür İkinci i̇şte. temizliğe geçer, ikinci temizlikte adam bir talak daha verir, kadın yine adet görür, üçüncü temizliğe geçer, üçüncü temizlikte adam bir daha ona talak verir ve kadın adet görüp temizlendikten sonra artık iddeti de bitmiş olacaktır. Bu üç talakla boşama buna talak-ı sünni hasen derler. Hmm. Ahseni ise en güzel ise bir talak verip ve iddetinin bitmesini beklemektir. Hmm. Yani tamamıyla bütün yolları kapatmamaktır. Dolayısıyla bir erkeğin hanımından ayrılabilmesi, o hanımın başkasıyla evlilik yapabilmesinin sahi olabilmesi illaki erkeğin üç talakla boşamasına bağlı değildir. Erkek tek talakla da boşayabilir. Tek talakla boşadıktan sonra kadının iddeti biter. İtteti bittikten sonra bu talak zaten bain bir talak olur. Artık bunlar birbirlerine yabancı olur ve bu saatten sonra bu kadın bir başkasıyla evlenebilmeye mahal olur. Evet. E, dolayısıyla yani şu yanlışı düzeltmek gerekir ki üç talak ayrılmak için şart olan bir şey değildir. Tabii bunun öncesinde e, söylenmesi gereken başka şeyler daha vardır ki o da Resmi nikah öncesinde yapılan dini nikahların bu emsal sıkıntılarına. Evet. Çünkü genelde insanlarımız bunu bağlayıcı kabul etmediklerinden dolayı, işte bazı anlaşmazlıktan dolayı nişan attım diyor. Oysa arada dini bir nikah vardır. Ee, ve o kız erkek de bunun şuurunda değil, belki kız da bunun şuurunda değil, ee, ayrılıyorlar. Erkek kendi yoluna, kız kendi yoluna gidiyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor ve daha sonradan bu olayın vahametini öğreniyor. Ne olacak? Benim durumum diyor. Ki bu gibi suallerle maalesef çok yani sıklıkla karşılaşıyoruz. O yüzden ebeveyne düşen ee, normalde resmi nikah olmadan dini nikahı yapılmaması ki Efendi Hazretlerimizin de bu noktada son derece titizliği vardır hocalarımızdan duyduğumuz üzere. Hı. Çünkü insanlarımız bizim resmi nikaha inanıyor. Resmi nikahın bağlıcılığı daha kavi olarak görülüyor. O yüzden resmi nikahla beraber dini nikah yapılır ayrılık vaki olacaksa da boşama vesaire nasıl olması gerekiyorsa bu şekilde yapılacaktır. Gerçek kardeşimiz sualinde resmi nikah da yaptık diyor. Sonra evet. mahkemede ayrıldık diyor. Mahkemedeki o ifadelere eğer boşamayı gerektiren ifadelerse zaten veya mahkemeye kendisi müracaat etmiş ve onay vermişse bu bir nevi vekalettir. Hmm. Ee, mahkeme heyeti de vekalet doğrultusunda hanımı boşamışsa bu da boşamak olarak değerlendirilir. Ama kadın tarafı böyle bir şeye başvurduysa... İşte hocam... orada bazı hmm. sıkıntılar var. Kadın Kadının başvurmasının gerekçesi nedir? Ayrılmayı şer'an mübah kılan bir gerekçe midir, hmm. değil midir? O olabilir. genele arz edilecek değil. Daha hususi konuşulması hmm, tamam. bir meseledir. Ama öle veya bölme, yani tarafların iradesiyle bu olursa, bu dinen de geçerli olabilecek bir noktada olabilir, değerlendirilebilir. Evet. Ama kardeşimizin suali, ben işte hanımın yüzüne karşı bunu söylemek zorunda mıyım? Değil, e, gıyabında da boşadım demesi yeterli. O üç, sünnet üzeri 3 telak dediniz ya hocam. Hani temizliği bekleyecek, teker teker verecek. Onda da kendisinin söylemesi gıyabında. Ama şöyle bir şey, e, yani... Diyelim ki bir adam hanımını boşadı, evet. bir talakla boşadı ve kadın üç haiz müddeti bitti, yani iddeti bitti. Artık bu saatten sonra o kadın yabancı bir kadındır. Evet. Ben e, sünnet üzere boşamak istiyorum, bir talak daha vereyim dese adam fuzulü o, konuşmuş evet. olur. Çünkü karşısında hedef yoktur, yani hmm. mahal yoktur. Bir kadının boşanmaya mahal olabilmesi ya menküha olması, yani nikahlı olması veya mortette dediğimiz iddet bekleyen bir kadın olması. Hmm. İtteti de bitmişse artık tamamıyla yabancı bir kadındır. Sizin sokaktaki herhangi bir kadına seni boşadım demesi ne derece manasızsa bu Aynen. erkeğin de bu hanımını boşadım demesi bu derece manası olacak. Şimdi e, yine içeriden arkadaşlarım soruyorlar hocam. Sünnet üzere boşama dediniz ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da mı böyle bir durumu oldu ki sünnet üzere boşanma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın boşama ol e, ol e, olasılığı yani boşama işlemi gerçekleşmiştir, yapmıştır. E, buradaki sünnet üzere boşama derken sevap mahiyetinde değil. Ebğazul helali hmm. talak Allah'ın en buz etmiş olduğu helal boşamaktır. Evet. Ancak boşamak da mubah bir fiildir. Bunu yaparken günaha girmeden yapmak nasıl olur? Bu bağlamda sünnettir. Hmm. Yani sünnet üzere boşamak, ben işte hanımım boşayayım de bu sünneti işleyeyim, peygamberden sevap kazanayım anlamında değildir. Evet. Evet. Yani bir işlem yapılacak, mubah bir işlem yapılacak, o mubah işlemin bir günah yolu vardır bir de. Evet. Günah olmayan yolu vardır. Günah olmayan yolu da sünnet üzere boşama denir. Ve e, bu talak-ı sünni iki ayrılır. Ahsen ve hasen. Evet. En güzel bir şekilde boşama, güzel bir şekilde boşama. Ama bütün bu neyin karşılığıdır? Bidat üzere. Yani günah üzere boşamanın karşılığıdır. Evet. Yoksa dediğimiz gibi yani buradaki sünnetlikten kastedilen hmm. böyle bir boşamayı yapmak e, işte teşvik edilmiştir, rabetlendirilmiştir değil. Hmm. Ama illa bir boşama gerçekleşecektir. İllaki bir boşama yapacaksan bu boşamada izlemen gereken yol sünnet üzere evet. boşamadır. Evet. evet hocam. Bir diğer sorumuzda da düğünümde eşimin ailesini taktığı bileziklerim ve düğünde takılan altınlarım var. Bunlar eşimin ailesinde duruyor. Düğünden sonra... Kasaya koyalım, bahanesiyle aldılar ve geri vermiyorlar. Durup durmadığından da emin değilim. Miktar hakkında da kesin bir şey söylemiyorlar. Ben bu altınların zekatını ödüyorum, ödemem doğru mu? Tabii her şeyden önce bu uygulama doğru bir uygulama değil. Evet. Ee, yani eğer bu altınlar, bu gelin hanımın altınları ise e, veyahut da işte o ailenin altınları ise onun tasarruf yetkisi onun elinden alınamaz. Yani anne olmak, kayınvalide olmak, kayınpeder olmak e, kişinin mal varlığında dilediğin gibi tasarruf etme yetkisini kişiye vermez. Efendim bu bizim düğünümüzde benim tarafım taktı, işte şöyle oldu, böyle oldu bunlar bir gerekçe değildir. Neticede mülkiyet kima ise tasarruf da o kişiye ait olacaktır. Eğer harici bir etken yok ise. E, gelelim zekat meselesine. Bu e, kardeşimize söylememiz gereken belki şu olur desin ki onlara, tamam madem ki bunu bana vermiyorsunuz ama bu bir mülkiyettir, bu benim mülkiyetimdedir ve nisabada e, ulaşmış bir mülkiyettir. Dolayısıyla bu zekatı verilmelidir. En azından bunun zekatını içinden e, vermek suretiyle zekatını verin. Hmm. E, eğer onu da yapmıyorlarsa, yani karşı taraf, bu kişi için denir ki sen ne zaman onu alırsan, ne zaman gerçekten eline geçirirsen eline geçirdiğin tarihten itibaren o sahip olduğun geçmişe dönük zekatlarını verirsin. Yani nefsül vücub diye tabir ettiğimiz vücubiye tahakkuk etmiş ama edaül vücub yani vücubu edadedi tabir ettiğimiz ödeme sorumluluğu henüz tahakkuk etmemiştir. Teslim aldığın zaman vereceksin ama teslim aldığında da geriye dönük olarak zekatını hesap edip bu şekilde vereceksin. Evet. Ama birinci yolu izlemesi yani önce kayın kayınpederine bunu teklif etsin. Yani bu bir günahtır. Neticede bu a, Allahu Azimişanın farz kılmış olduğu bir ibadettir. Verilmelidir. Eğer benim altınlarım nisaba ulaşıyorsa ki onu siz biliyorsunuz, ben bilmiyorum kızın beyanına göre baktığımız zaman bunları onun içinden e, verin. Ha, vermiyorlarsa da bu da şu anda vermekle mükellef değildir. ...aldığı zaman dediğimiz gibi geçmişe dönük hesap ederek bunların zekatını verir. Bu da bir anlamda gasp şeyine geçmiyor zaten mu Zaten gasp konumunda olacaktır. Konum. Zaten gaspa tahallük eden hüküm de bu yöndedir. Hmm, evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Yani bunu böyle derken kayınvalidenin yaptığı doğrudur, kayınpedenin yaptığı doğrudur anlamında değil. Evet. Onu zaten sualimizin başında doğru olmadığını ifade evet etmiştik. Evet hocam. Son olarak da devlet memuruyum, maaşım banka aracılığıyla alıyorum... Bankalar hesabımızda kalan parayı biz faizsiz hesapta bekletsek bile işleterek faiz geliri elde etmekte. Bu vebalden bizim sorumluluğumuz var mıdır? Paraya tarih atmaz çekmemiz mi gerekir? Öncelikle yani yakın tarihte bu oldu. Daha öncesinden işverenler işçilerine elden maaş verebiliyorlardı. Sadece evet. devlet memurları bankadan alıyordu. Ama şu anda resmi çalışanlarına iş veren hiçbir zaman elden veremiyor. İllaki bir devlet bir banka üzerinden vermek zorundadır. Ancak işçilerin bu noktada bazen tercih hakkı olabiliyor. Yani ben maaşımı işte A bankasından almak istiyorum veya B bankasından almak istiyorum şeklinde tercih yetkisi olabiliyor. Olmayanlar da var. Eğer böyle bir tercih yetkisi varsa öncelikle yapılması gereken katılım bankalarının tercih edilmesi. Çünkü katılım bankaları faizle çalışan bankalara nispetle daha ehvendir. Çok iyidir demiyorum. Mutlak manada yaptıkları helaldir de demiyoruz ama en azından yalın faizle çalışan sistemlere nispetle daha ehvendir. Evet. O yüzden madem ki illaki bir bankayla çalışılması gerekiyorsa burada tercih elbette katılım olmalıdır. Katılım bankaları ki devletinde katılım bankaları vardır. Bu noktada hareket edecek böyle bir tercihi var ise Böyle bir tercihi yok ise de bir bankaya yatırılıyorsa burada da imkan nispetince bankada parayı tutmaması. Hmm. E, neticede o haram bir müessese o paradan istifade edecektir. Öyle veya böyle onun istifadesine mahal vermemek gerekir. E, yani ben faiz almıyorum. Tamam belki kişi faiz almıyor ama senin parandan o kişi nemalanıyor, istifade ediyor faizli bir muameleye bir nebze katkıda bulunuyorsun. Ki e, biliyorsunuz Bankalar e, maaşların kendi üzerinden verilmesi üzerine yarışıyorlar ve bu noktada ihalelere giriyorlar. Yani bu bankalar için bir kazançtır. Evet. Dolayısıyla bu kazancı onlara sağlamama adına paranız yatırıldığı anda onu teslim almak eğer imkan varsa ve içeride e, sadece ihtiyaç miktarınca bırakmak, fazlasını bırakmamak. Çünkü bazı otomatik ödemeler gibi evet. durumlarda bırakılması gerekebiliyor. Ama dediğimiz gibi öncelikle tercihimiz yine katılım evet. bankaları olmakla beraber ama olmaması durumunda da e, imkan nispetince El zarurat bir bi kaderiha kuralınca, yani zaruretler miktarlarına göre takdir edilir. O doğrultuda hareket edilmek gerekir. Zaruret miktarınca onlarla muamelede bulunmak e, ve imkan nispetince içeride fazla bir para bırakmamak, maaşın yatırıl yatırılmaz, ondan e, çekmek, istifade sunmak. Evet, hocam bu e, özellikle birçok kardeşimiz, tabii katılım bankalarının e, özellikle mesela kartları var, kredi kartları. E, mecbur olduğu yerlerde mesela kullanıyorlar. Ayrıca alışverişlerde de kullanıyorlar. Bazı post cihazlarından mesela e, böyle bir alışveriş yaptığımız zaman bir e, iş yerine kesinti uyguluyorlar. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Ya alıyorlar ya da almıyorlar bilmiyoruz. Bu konuda bizim orada e, yine Katılım Bankası'na ait bir kart kullanmamıza doğru olur mu? Şimdi her şeyden önce biz kredi kartı hangisi olursa olsun mutlak anlamda tavsiye etmiyoruz. Haramdır demiyoruz ama tavsiye etmiyoruz. Evet. Çünkü katılım bankalarının kartları da, faizi bankaların kartları da temelde aynı noktada birleşir. Yani visa veya master diye tabir ettiğimiz belli noktada birleşecektir. Ee, ve bu öz itibariyle de zaten sistem problemli bir sistemdir. Ee, ama illaki yapılması gerekiyorsa yine katılım bankalarının ki tercih edilmesi, yani ehven şer kabiliğinden yoksa mutlak anlamda helal olacağı, güzel olacağı, tıb olacağı anlamında değil, ehven-i şer tercih edilmesi ve yapılacak olan muamelede yine şahsı adına fetva sorması. Hmm. Çünkü birçok e, banka kartlarında farklı çeşitli uygulamalar var. İşte harcama kartları var, e, nakit çekme kartları var, birçok e, farklı yani murabaha kartları vardır. E, bunlarda da bazı detaylar vardır. Bazen de debit kart diye tabir ettiğimiz banka kartı, yani hesabındaki parayı sadece çekme kartı. Bankamatik olarak kullanıyor onu, kartmatik evet. olarak kullanıyor. E, bu tabii daha problemi az olan e, kartlar. O yüzden e, bizim tavsiyemiz herkes burada kendi şahsına evet. münhasır olarak fetva sorması. Ne türlü muamele yapayım, ne türlü muamele yapmayayım. Dediğimiz gibi meselenin sahatı değil, cevazlı yönünden nasıl hareket edeyim suallerini vurgulamalıdır, sormalıdır. E, irdelemedir. E, post makinası meselesine gelince de post makinasıyla banka arasındaki diyalog farklıdır. Kredi kartı sahibiyle banka arasındaki diyalog farklıdır. Hmm. E, yani çünkü post makinalarındaki uygulamalarda da farklı olabiliyor. Yani firmaların e, cirolarına göre, günlük aylık cirolarına göre hmm. e, bankalarla aralarındaki anlaşma farklı olabiliyor. Veyahut o firma işte parayı erken almak suretiyle parayı bozdurma Belli bir miktarda komisyon verme olanakları olabiliyor. Biz bu gibi durumlarda herkes şahsına münhasır fetva Hı. sormasını şiddetle tavsiye etmekteyiz. Genelleme yaparak mutlak anlamda caizdir veya caiz değildir demekten kaçınıyoruz. Evet hocam Allah razı olsun. Son olarak dua babından ilerlemek istedik. Rabbim hata yapmaktan muhafaza etsin. Hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batılı bilip kaçınmayı cümlemize nasip eylesin. Hı. alem İslam'ın birliğini nasip eylesin. Hakeza e, ümre yolculuğumuz oldu ki sizin de yakın tarihte olacaktır hı hı. inşallah. E, gelen kardeşlerimizin Rabbim ümresini kabul etsin, tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin. Amin. Gidecek olan kardeşlerimize hayırlı gidip, huzurlu bir şekilde vazifelerini yapıp, huzurlu bir şekilde gelmelerinde Rabbim cümlesine ve cümlemize nasip etsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Değerli dostlar programımızın sonundayız. Sizler sorularınızı ne? İlmi Halet Lalegül TV.com.tr bizlere gönderebilirsiniz ve acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız var. maillerimizi onları da görüyoruz. E, onları da lütfen e, sizler İsmaila Fetva Hatı'nı arayarak oradan sorabilirsiniz ve tek tek soru cevap şeklinde de Lalegül TV.com.tr ve YouTube sayfamıza da yine kanalımızın yine tek tek soru cevaplar bulunuyor. Oradan da yine programlarımızı takip edebilirsiniz. Diyoruz. Tekrar. Evet hocam. Müsaade Buyurun. Müsaade ederseniz fetva hattıyla alakalı öğleden sonra yoğunluk oluyor. Hı -hı. Arkadaşlarımız onda başladığı için öğleden önce pek yoğunluk olmuyor. Evet. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olalım. Yani fetva hattına arıyoruz ama ulaşamıyoruz diyen kardeşlerimizi Hı -hı. öğleden önce aramalarını tavsiye ederiz. O zaman da ciddi anlamda e, yoğunluk yok. Çok Hı -hı. rahat bir şekilde ulaşım mümkün oluyor. E, sizin söylediklerinizi tehdit mühagetinde yine o gibi suallerde daha fazla öğleden sonra, yani sabah 10'dan öğleye kadar olan zaman diliminde ararlarsa daha rahat bir şekilde sorularına cevap alabilirler inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Değerli dostlar tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.